Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor İyi kalpli insanlar, günaydın hepinizle modern sabahlarda buluştuk yine şahane bir çarşamba sabahı, pırıl pırıl bir gökyüzü, pırıl pırıl bulutlar bile öyle İlerleyen dakikalarda günün gazetelerinde bambaşka anlamlar bulmaya çalışacağız. Ama şimdiden başlayalım. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Bakarsınız anlam dediğiniz şey gözümüzün önünde der. Oktay ve şaşkın baksınız ama saat 8.30 olmuş yapmış anlamayın. Şaşkın bakkan. Evet. Ee... E, i̇sterseniz bir müzik arasında verebilir. <gülüyor> yok yok yani hiç... toparladım toparladım. <gülüyor> toparladım toparladım. Ee, birden beklemiyordum çünkü çok güzel e, bir şarkı dinledik. E, geçmişe döndük. Adeta geçmişe yolculuk yaptık. E, ve gündeme bakmaya hazırız. 16 Mayıs 2012 Çarşamba. Stüdyoda yoklama yapıyorum. Oktay Demirci burada. Ege Kayacan. içimizde Yani ben böyle daha da böyle öteyim. Kendimden de öteyim. Ne burada mı diyeyim? Burada veya mevcut diyeceksin. Eğer olarak... ilgi çekmeye çalışıyorsan mevcut. mevcut, yani sakin ne bir adamsan biz. burada deyip geçeceksin. Bu kadar. İngilizce yapayım istersen yoklamayı. Onun da çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun. İngilizce de öğreteyim. Evet. Orada ilgi çekmeye çalışanlar present. diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi, onu biliyor musun? <gülüyor> i̇stersen onu yap. Ona da çok onu güzel <gülüyor> <bu>. İngilizce dersimizden <gülüyor> önce yoklama <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Yoklamamız İngilizcedir diye de duyurusunu yapıyoruz. Yoklamamızın İngilizce olduğunu herhalde söylememe gerek yok arkadaşlar. Benim konuşmam Türkçe olsa da. Evet, önce yoklama. Attendance. Oktay Demirci. Here. Ege Kayacan. President. fire Önç. Hepsin. Hepsin. Hepsin. Hepsin. Hepsin. Mine. Biz Almancacılardan birisi gelmiş bizim sofağa. Nerede bir arkadaşın daha var Yok sana? işte gelmemiş arkadaşım. Aha işte. İşte geldi. Ama Türkçe burada dedi. İngilizce şeydi. Hayır İngilizce. İngilizce dersindeydik. Present. Al işte bak. Present. <gülüyor> Nasıl belli etti. <gülüyor> Neyi? Yoklamadaki cevabı oldu. göre karakter tahlili yapıyorduk. Evet. Sen şeye çıktın. İlgiye muhtaç çıksın. <gülüyor> Diğer diyenler. Yani bu adam ilgi de yetmiyor. Bu adam dediğim Ege. ilgi de yetmiyor. President dedi. Yani presidentden da öte bir ilgiye ihtiyacı var adam. <gülüyor> e, Ona yıllarca e, komşuları paşa olasın paşa olasın dediler. Çocuk demek ki içine attı içine attı. Nerelere bilinç altında. sivil olacağım sivil olacağım dedim. Ve president olasın President dedi. dedim. Prez, prezidanlara gelesin. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. President dedikten sonra o zaman... Ya bakayım şimdi ee... Ege'ye nasıl oluyor? Bak President bakalım. Ege Kayacan. Aslında fena da olmuyor. Bana başbakan da çok uyar. Başbakan Ka Kaffiye Ege Kayacan... Aynısı mesela... Uşağı yaptığı ziyaret sırasında... Yanında bakan arkadaşları... Oktay Demirci... Oktay ve Fahir Ben bakan olmam. Niye bakan Ben olmam. hayatta bakan olmam onu baştan konuşalım. Hayatta... Bana niye başbakanlık akalıyorsunuz o zaman? Ben niye başbakan oluyorum? E Sen dedi bana başbakanlık da çok güzel oldu. Bana sadece başbakan. Sen bakan şey gibi. Diyoruz. O başbakan Erdoğan'ın mesela bu kadar zihinde kalmasının sebebi orada bir kafiye var ya. Ha. Kayacan başbakanın sondaki tam uyaktan belki şey Baş Bakacan. Hı. Mesela. Başbakacan. Başbakacan Kayacan. Ha. Sayın Başbakacan. Olmaz mı? Yani yeterli evet, neyse, bence yeterli, bu, yeterli, yeterli bu gerek gerek daha daha uzun, çok süreci. da siyasete girmeyelim evet, yani, yeterince evet, siyasete de evet, girmiş evet. yani evet. bakın gördünüz mü Fransa'da devir teslim gerçekleşti ya Hollanda'nın şeyine şeyine dediğim uçağına yıldırım çarpmış o, adama nazarlara gelmiş dur, oraya da geleceğiz hey, heyecanlan, heyecanlandım uçağ... bir şey oldu diye nasıl korktum nasıl korktum sonra öbür uçak gelmiş öbür uçağa Demek ki uçaklara yıldırım çarpabiliyormuş. Çok da şey Çarpar. yani uçağa binmeden önce önce saraya girişini bir e, canlandıyalım burada. Şey boşaltmış <gülüyor> mı Sarkozy? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi yapayım? Sağa <gülüyor> sola. <gülüyor> Vallahi Fransa'da şey diye düşünüyorduk ya evet. çıkmaz lojmandan çıkmaz saraydan evet. ile kalıyor. Çıktılar paşa paşa çıktılar. Vallahi seyrettim ben dün. Ee, helal olsun. Gayet Burunlarını çeke çeke mi çıktılar? Şeşmeleri açık bırakmışlar. <gülüyor> İçeride ne olduğunu bilmiyorum ama karşıladılar. Hmm. Yani Sarkozy'den... E, gördüğümüz zaman şaşıracağımız bir takım hareketler. Yani böyle bir şey oldu. Karşıladılar kibar kibar ondan sonra içeri aldılar. 40 dakika bir görüşme olmuş içeride. Ne konuşulduğu kimse bilmiyor yani ondan bir haber yok. Büyük ihtimalle. Şeyden su sızıyor oradan onun ha, şeyi var vazısı var. Yani, ayda bir onu böyle bir Bu pencere yani. tam kapanmıyor falan gibi böyle saray Bize diye de öyle ilgili. verildi falan diye büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle badanalı verdik sarayı. <Gülüyor> Yine böyle boyalı badanalı isteriz diye. Kombinin bakımı geldi. Yani, onu şey yapalım. Onu şey getirmeniz gerekiyor böyle. Çünkü normalde sıcak suyu vermiyor. Ee, ne derler ona? Kaloriferle beraber getirirseniz o zaman sıcak su gürül gürül geliyor. Geliyor gibi ayrıntıları söyledikten sonra. Sarkozy şey demiş. Bütün sene 2D yaktık. Hiç, hiç soğuk sıkıntısı çekmedik ki Karla burnu arkadan. Üç, üç diye şey yapmış. Öyle bir gerilim de var. Çok Doğru. büyük gerilim var. Doğru. Cumhurbaşkanı Sarkozy eşi Carla Bruni ile saraya veda ederken... Hollande ve Ayat arkadaşı Valeri Hanım da Sarkozy çiftinin sarayın merdivenlerinden uğurladı. Ondan sonra sen sağ ben girdiler içeri. Sosyalist değil miydik ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu falan demiş hatta. Ondan sonra hemen düzeltilmiş olan. Sonra e, tabii hemen biraz bir yemek yemişler falan sarayda. Sonra tabii Merkel'i ziyaret etmesiler. İlk yurt dışı ziyaretini... Almanya'ya yapacak tabii ki. Evet tabii nereye yapacak? Fransa Cumhurbaşkanı. Olsan nereye o sen nereye yapacak? Ha ilk önce sarayda bir dolaşırdım ya. Dolaştı canım. Tamam dolaştı. Ama Ege'de yani bu sefer şimdi bu sarayı turistle dolaşıyor. Onları Burada. dolaşmıyor Ege. Bu başka Ş bir şey. Yerini yadırgamasın diye mi istiyorsunuz? Ha yani Sarayda saraymış be. Hey yavrum ey falan diye. Bahçesine, bahçesine, her şeyine bir kaşıklarını falan say. Orada saray orası. Oradan kaşıkları gümüş kaşık. Evet. Önceden... Zimmetle, zimmetle onları. Bir tanesi eksik olsun. Yemin ediyorum al, yıllarca demiş. maaşını boş yere bir baş listesini al demiş. <gülüyor> Tıklayacak Yapıldı Geçen hafta yapıldı ya. Yapıldı mı Tabii onları? tabii eşyaları geldi Hollantla Valeri Hanım'ın. Sarkozy çiftinin eşyalara gitti. O hatta pencereden evden eve taşımacılıkla şey yaptılar. Pencereden bütün eşyalar sarayın. İskan arka çıkmış mıdır o saraya? Çünkü ka kaç gerçi kaç yıldır duruyor o saray. Verdilerse dosyalarını 100 yılda çıksa çıkmıştır. Var var iskanı var, İskanı var. O yüzden yani dünkü bir şeydi. Devir teslim töreni gibi bir şeydi. Sembolik bir şeydi. Ondan sonra arabalarını bindiler gider. İşte tam o sırada yani daha doğrusu sarayda geçirdikten sonra Almanya'ya gitmek için uçağında bindi uçağına. Yıldırım şeyti. Nasıl gözü değdiyse Düştüm. o Saturn'un, o nasıl? Yerde mi havada mı olsa zaten mahvolurdu da yerde oldu. Yok, havada, havada ne olacak? Canım, sen bayağı. sen neza? Havada yıldırım çarptı. Nerede çarpacaktı ya? E, sonra döndü, döndü indi. Ölümden döndü. Evet, doğru söylüyorsun sen döndü. Tabii döndü. Ölümden döndü. Gitti ondan sonra öbür uçak. Efendim başka uçak yok mu? Fransa Cumhurbaşkanı'nda başka uçak mı yok? yok canım. La, ikincisi geliverdi. Sarkozy bir şey olmuş mudur aşağıda? Ben Yıldırım Sesin Allah karlak. Açma bavulları açma. <gülüyor> <boğunları>, açma. <gülüyor> Yok otur otur kalk otur otur. Mecbur iniş yapmış ondan sonra başka bir uçakla Berlin'e aynen devam. Çatır çatır ile zaten. Ee... Almancası çok iyi. O, Tabii çatır çatır Almanca konuşmuşlar Merkel'le. Ondan sonra e, şansölye e, nasıl geçti falan demişler hiç ses yok. Merkel'den <gülüyor> <gülüyor> hiç Seç ses yok. Seç gibiymiş sesi. Yani şeyci, beti benze atmış. Pek çok konuda Sarkozy'nin hep ya ya dediği şeylere nine davut demiş. Zaten morali bozuk Merkel'in biliyorsunuz. E, tabii o Seçimleri da gitti gidiyor kaybetti. nokta gibi bir durumu Seçimleri var. Seçimleri kaybetti en son yapılan seçimlerde. E, o yüzden biraz canı sıkkınmış şansölyenin. E, Böyle al, mi sonra... olacaktık diye Sarkozy'ye telefon etmiş. Bence onlar çok güzel bir ortaklık yaparlar ikisi de. Vallahi güzel bir yer açarlar. Artık pastanemi açarlar. Kasada Sarkozy. Geride şey ya da tam tersi de olabilir. Ee, kasada Merkel olur. Efendime söyleyeyim. Mecbur diyorsun bir, bir şekilde bir iş bölümü yaparlar. Mecbur. Yani. Yabancı dilleri çok iyi. Çatır çatır. Orada müzik olsun. yapar. Şeyde, e, Karla, Karla da, da müzik hocam. yapar. Ama bazı günler her gün değil. Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı müziğimizle hizmetinizde, Daha ne olsun? Simit Sarayı. Yok o en son anlaşılmadan son dediğim fal. Simit Sarayı veya işte Fransız ve Alman mutfağının en güzel, güzel önüne. Bir tarafta <gülüyor> sosisler döner, öbür tarafta kurvasanlar. Şahane. Daha ne istersin? Modern sabahlar, sabahlar. You love Yeterli. Sevgili dinleyiciler, şarkımıza bol şans diliyoruz. Günaydın efendim. <gülüyor> bir kez daha kime? Bize mi? Gün dinleyicilerimize dinleyicilerimize. evet, bir kez daha günaydın. Ben dinleyicilerimizle hep efendim diye konuştum. Bugüne kadar Zeki Müren'den öğrendiğim bir kibarlık. Aa çok hoş. Zeki Müren'le bir kez daha almış olduk, iade etmiş olduk. Ee, o zaman e, ben e, Nihayet e, anlamını bir yerini Bulan bir e, teknolojik gelişmeyle Devam etmek istiyorum Buyurun. bu saatimize Buyurun. Oturgaçlı götürgeç Biliyorsunuz zamanında çok son derece Yavan bir espri son, olarak, bir espri olarak Neydi bu çok Esprili oturgaçlı götürgeç. Normal şey Bunun olmadığı söyleniyor Yok yok canım o ya, Dil oldu. kurumunun Başında hocamız bize açık açık söyledi ya yayında. Böyle bir şey yok diye Öyle mi? yayında yapılmış, e, zamanda yapılmış bir dakika. Neydi o gök konuksal avrat? Hmm. Hmm. O Bunlar, neydi? Ha hostesin karşılığı. yerine. Bunların hiçbiri... E, tutmadı. Tutmadı demediler. Yok hiç, öyle bir şey. Zaten öyle bir şey demedik dedi. Kullanılmadı. Kullanılmadı, hmm. benimsenmedi dedi. Öyle mi dedi tam? Evet, evet, Ama yok, biz de unuttuk. Yok nedir, canım dinamadım. hiç öyle öneri olmadı. Onlar abarı... abar Abardılar. Abarı... Abarı... Abarıyı abarı. abarı demişti hatta. Evet, e, Ege'nin içindeki ama yöresel tutmayan, bir anda ortaya çıktı. Yani bun, bu hissi insanı uyandıran pek çok kelime de var. Oldu mesela tüy top. Tüy top. Yani nedir tüy top? Badminton. Badminton'a Badminton tüy top diyoruz. Neden? Çünkü topumuzun üstünde tüycükler var. Biz bunlara ne diyoruz? Tüy tü top. top. Ee, Japon otomotiv devi e, çok devlerinden bir tanesi şimdi tabii marka veremiyorum ama hani benim taklidini yaptığım motor markaları var ya Onlardan Hayır, zaten ikisi. Nasıl anlayalım? Yani bütün dünyadaki motor üreticilerini Ben 3 tanesini yapıyorum zaten. 3 tane motor taklidini yapıyorum. Onlardan bir tanesi diyorum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> öyle değil. Gelip geçen. <gülüyor> tamam. Züme, Züme. Tamam. Evet. Ee, Japon Automotive de Zühe ee, geleceğin aracını üretti. Unik adı verilen yani iki Metalurji mi? Evet, aracı mesleği. Aracının, <gülüyor> hayır, <İktisat> olması lazım. <gülüyor> Aa, hayır, matematik <gülüyor> tabii ki. Eee, UniCap adı verilen iki tekerlekli sistem direksiyon olmaksızın mı şu Yazı e, böyle yapıyoruz ya metodoloji geleceği mesleği. Evet. Çocukları yönlendiriyoruz Yani okulda okuyan, "Aa, biz geleceğin mesleği diye gıda mühendisliğine girmiştik." diyenler var. He? Herkes geleceğin mesleğinde okuyor şu anda. Onu da bir söyleyelim. Çok ya, saçma oldu veremez. bu kadar. Bu kadar her şey geleceği mesleği Şu anda olur. zaten ne tip meslekler olduğu konusunda hiçbirimizin fikri olmadığından ben, herkes geleceğin mesleği. Şu anda e, ne derler ona Neyse, iş geliştirici diye çok son derece önemli. İş gel. i̇ş gel. iş gel. İş gel. İş geliş. İş gelişler olan. Evet yeterli yeterli. Oturan kişinin eğildi. El... <gülüyor> Şimdi direksiyon yok. Ne yapıyorsun? Oturdun affedersiniz böyle de çok da rahat da bir şey de değil böyle. Araç bu şimdi, bir tane araç. Büyüklük nedir? Otomobil büyüklüğünde Yok ya bildiğin tabure kıvamında bir şey. Tabure mi? Tamam. Ondan sonra tabure ama derin veri aksamları da var. Elektrikli olması muhtemel diyorsun. Muhtemel. Ee, hiçbir şeye direksiyonun yok neye yöne doğru eğiliyorsan o yöne doğru gidiyor. Hiçbir düğmeye basmadan Cincir'in <gülüyor> oturgaçlısı mı? Cincir'in oturgaçlısı. Evet. Düşünürmez mi ondan? Yok canım, bu arada diyorsun, elektrikli dediğim pille çalışıyor. Tabi pil de bir elektrikli araç e, statüsüne girer elbette Keşke ki şarjlı pil. Keşke bu piden. yaygın olsun. Hiç şey almazdık. Bahçe mobilyası almasına gerek kalmazdı. Bütün mekanlar o merdivenimizi şey yapacaktık yokuş yapacaktık. Millet kendi taburesiyle gelecekti. İstediği o kadar yiyecek. Yediği, yiyecek, yediği kadar, kadar ödeyecekti. ödeyecekti. Ne kadar güzel olacak. Yokuş çıkarma acaba bunu. Cumaya zaten zor yetişiyormuş bile Yetiştiği kadar inan. Artık onu da söyleyelim. Müjdesini verelim mi? Vermeyelim Veredim mi bilmiyorum. Vallahi benim en Müjde büyük hayalim bu pazar gerçek oluyor. Gösteriden çıktıktan sonra elimde gitarla dükkana döneceğim. İyi, çok güzel. çok güzel. En büyük hayalimdi Ta ocaktan beri. <gülüyor> Bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. Biz zaten senin hayallerini gerçekleştirmek için o dükkan yapıldı Ege. Yalnız pazar günü hakikaten e, akşam saatlerinde bizim dükkanda olanlar... yaşada, ...şeyi yaşayacaklar yani. <gülüyor> Benim elimde gitarla. Ben gösterime gidiyorum. Gösterime diye böyle gösteri gösteri. Sana gösterir. herkes orada... Tavır yapacak da. mısın ya? Hayır, bu bana de Orada çünkü toplu olarak Hı. oturan... Biletler tükenmiş olacak o yüzden zaten. Yani tavır yapacak mısın? Tavır yapacaksan... Aa ne? öyle bir hakkım da var değil ben, mi? Öyle bir hakkın yok da yani öyle bir hakkın Kapıdan oh. şey derim yani giderken <gülüyor> gösteriye <gülüyor> gelmeyen arkadaşlara hesabı gömün diye bir ufak bir işaret yaparım. Yani o gömme işaretini yapar mısın biz de bilelim. <gülüyor> yaparım. Ha, göster şu anda da aklımızdan şey. Şu şekil. Şu şekilde Bildiğiniz işaret. Bildiğiniz gömme işaret ediyorsunuz. Ee, valla bir güzellik, bir hoşluk umarız biletler tükenmiş olacak ve herkes şöyle diyecek ya biz de gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz niye böyle oluyor diye ee, istersen okta insan mikrofonu şöyle bir şey yap, adam ses, ses, ses deneme. deneme iki saattir burada mikrofonlu nasıl oldu çok güzel ben oldu hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. daha güzel değil mi dip, dip gelmiyor mu dip biraz dipten dip geliyor ama o da senin saçlarının olsun. dibi de gelmiş olabilir dibi, dibi hiç gelmiş. önemli değil okta yap yap yap Yap. Yap hadi. Yap. Yap, yap. rahatla çıksın senden. <gülüyor> Çıkar. Sırtına vur. Oktay'ın sırtına vur, çıkartacak. Dimsi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gorgonzola. gülüyor> oh. Gorgonzola. <gülüyor> oh. Vurmuyun abi. Vurunca başka başka şeyler çıkıyor. Abi, ya gerçi cins söyledin. Gorgonzola bir nedir Gorgonzola? E bu böyle bir tabureyle artık Böyle bir tabureyle. E peki çocuğumuz var. Kucağımıza mı alacağız? Olsayım. Yoksa böyle e, ne bileyim hani bir oyun var bak, ya çocuk sandalye dizmece. nasıl gözleri olacak, parladı. Ço bak bak. <gülüyor> çocuk deyince nasıl gözleri parladı. Çocuğu da kendim dedim yani. Dedin değil mi? Başkası dese gözüm durur <gülüyor> ki ara ara gözümü parlatır. Ama Sen sana çocuk dedirten. çocuk dedirten ortamı kim yarattı? Kim yarattı? Onu da bir insan yarattı sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> sana çocuk dedirten ortamı kim yarattı? Burhan Bürge'ye teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. E, ee, ne diyorsun? Çocuk diyorsun. Yavaş yavaş diyoruz. Buyursunlar efendim. <gülüyor> ne bu? Ne bu Programımız çok çirkin oluyor. Bakın ben size söyleyeyim. Evet ya biz kendi Yani kendimiz... son 5-10 dakikadır. Nereden belli? Neden bilmiyorum. Öyle bir şu anda bir huzursuzlanma var. Lütfen biraz değerlenip toparlanalım. Telefonumuz 210-30 sevgili dinleyiciler. Müdahale edin Çaldırıp kapatın biz oradan da anlarız. Anlarız yani program çirkin oldu. Beyler çaldırıyorlar kapatıyorlar diye. İsterseniz şöyle bir espri yapalım. Nasıl? Herkes stüdyodan çıksın. Bir kişi gelsin. Ondan sonra habercimiz geldiğinde şaşırsın. Sonra 1 Nisan deriz. Modern sabahlar Modern sabahlar güzel şarkı yazdın mı hiç öyle numaralara gerek yok bir gitarla tımbır, tımbır çalarsın güzel de bir kız söyler işte man in the rain michael peel radyosunda da paralara saymak düşer ha dersin ki ben bu sene ne yapayım bu parayla çünkü her sene ayakkabım alayım pantolon mu alayım onun düşüncesinde olursun nokta doğru sonra? doğru çünkü aralıkta bütün paraları harcaman lazım <gülüyor> Yani bir şekilde paraları sayacağın zaman aralık olur. Bu sene ne yapayım diye düşünür durursun. Doğru söylüyorsun. 9-15 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Önemli ya, bir konu. Evet, Bizim bilgimiz dışında gelişen bir konu. Ee, o yüzden size danışıyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Diablo 3 çılgınlığından Ay, Onu söyleyecek bravo. Helal. Ne nesine çıldırılıyor. Yani bir... Şimdi PlayStation oyunu mu Diablo 3? Yok be ne PlayStation oyunu? Vardır Diablo Bu mi? kadar uzağız işte sevgili dinleyiciler. Yani var da 3 konusunda. PlayStation'ı da vardır, bilgisayarı da vardır ama yaklaşık 12 jugolaitlık yer kapladığını e, Serhan Bey'den mi, Erdem Bey'den mi biliyoruz? Serhan Bey'den biliyoruz doğru. Doğru yani. Şimdi bir de ben bir takım insanların sokaklarda orijinal oyun almak için sıraya girmesini de anlamadım. Nasıl? Nasıl nasıl? Yani kim beni sıraya sokabilir? Ee, ve 100 lira mıdır nedir? Ya bir bilenler bir Diablo nedir? Kaçtan gidiyor? Nasıl oynanıyor? Gerisi Diablo'nun nasıl? Üç olduğunu biliyorum. farkı ne? 2 İki neydi? 2'nin nesi evet. eksikti de? Üç için ihtiyaç duyuldu. Belki ikiyi düzelterek devam etmek gerekirdi. Diablo'nun yani... bir üç olduğunu biliyoruz biz. Bir onu biliyoruz. Ben şöyle küçük bir araştırma yaptım kendi aramızda. Acaba Fahir ve Ege neler biliyor bu konuyla ilgili diye. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey bilmiyoruz. E, sıfır. Hiç şey şey 12 gigolaitlık yayrı tuttuğunu biliyoruz. Bir, bir de ikinin bundan önceki Diablo'nun iki olduğunu biliyoruz. Yani ben... Bunlar da temel bilgiler. Şimdi oyun bağımlılığını çok iyi anlayan insanlardanım. Sadece Diablo 3'den bağımlı değil. Daha doğrusu Diablo serisine bağımlı. Ama nasıl sana denk gelmedi anlamadım. Böyle bağımlı bağımlıyı tanır yani ben de mesela zamanında. Bağımlı bağımlıyı her yerde tanırdım. 3 4 oyunu hakikaten bağımlılık. Neydi? Ona işte Matrix zamanı, Matrix vardı. Matrix Civilization filme var. bağımlı. Civilization, Sim City, ha. Heroes of Might and Magic, e son zamanlarda Angry Birds. Angry Birds'ün de birincisi. Evet. Yani o iki üç bana biraz yavan geldi. Daha doğrusu zorlama gibi geldi Şimdi konuyu dağıtmayalım ilgiyi başka yöne kaydırmayalım ee, Yok mu Diablo hani, 3 uzmanı Gene yok ilgiyi kendi üstüne çekmeye çalışıyor adam Resmen bunu yapıyor yani Yok mu ya Diablo 3 yok, hiç. Çıklılığında hiç, bize bilgi verecek demek, bize... demek ki bizim dinleyicilerimiz arasında böyle bir durum yok Gerçi ya, 12 ya. gigolight olduğunu biliyorsunuz da çılgın Belki hani başka oyunları ya da tasarım. şu anda gerçekten Diablo 3'e konsantre olmuş durumda dış dünyayla bağlantı kesildi. Gerçek Diablo'cu zaten şu anda bizi duymuyordur ne, başka. O zaman Hiç eşi dostu varsa o o da arayabilir. Yani kocam Diablo'ya oturdu çok mağduruz <gülüyor> diyen varsa <gülüyor> öyle diyen varsa ondan. Da Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Kıvanç Bey. Kıvanç Bey hoş geldiniz yayınımız. Oynuyor musunuz Diablo? Hoş bulduk. Evet oynuyorum. Biraz anlarsanız oyun neye benziyor? Nedir Yok. yani olay ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Nedir? Biraz anlatır mısınız? Teşekkürler. <gülüyor> ya bunun aslında temeli koş öldür koş gibi bir şey böyle durmadan koşup bir şeyler yapıyorsunuz, Sağa sola vuruyorsunuz, ediyorsunuz falan. Bunun temeli böyle en basit şekilde anlat. Bu şey mi? Yani silahlar alıyorsun. Sen sadece adamın elini görüyorsun, silahını görüyorsun, vuruyor falan filan, sağa sola dönüyorsun. Hayır böyle değil. Bunu... sola dönüyorsun da ne kadar Sağa, dönme... Sağa sola dönme sola <gülüyor> çok zevkli. Sağa sola dönme vardır zaten canım. O 12 jig Adamın gözünden <gülüyor> mi görüyoruz <gülüyor> biz? Yani e... yok yok tam tepeden tepeden, tepeden kuş bakışı Olsun, görüyoruz. Olsun ama Şarkı o da vardır an. ya. Adamın gözünden görme opsiyonu yok mu? Yo koopsiyon yapbundan. Ya. Aa iyi, iyi. Ne şey harcıyorlar de. bu olarak için. çıkarmışlar. Bir de benden dinleyin diye. Ha. Yaşalandı. <gülüyor> e, tepeden görüyoruz olayları. Böyle mahsellerde, şatolarda mı dolaşılıyor? Sene, yani yani sene kaç bir e, dönem filmi mi diyeceğim? Bir dönem oyunu mu? Dönem derken? yani, yani mesela tarih... tarih yani bir dönem dediğim mesela 12. yüzyıl. Yani, yani belirli değil. bir zamanda mı geçiyor? Yok yok. Yani öyle bir şey yok. Dün gibi mi ya? Yani? Fantastik bu, mi? Bu, bu, bu, şey. Kılıç da var efendim, lazer de var gibi bir durum var mı? Kıvanç Bey! neredesin? Neredesiniz? Gitti abi gitti. Gitti işte. bir Çok garip Diablo, sorular oldu demek ki. Garip yani. Diablo konusunda derin bilgiler verdi. İçinden çöme, ondan sonra... mu diye soracaktım ben. Onu soramadım. Yok abi sağa sola dönüyor işte evet, öyle. Koş durup duruyorsun taşı karda oluyorsun sonra. Nefis, vallahi yorulur insan ya Seyreder. Günaydın efendim Günaydın merhabalar Kimle görüşüyoruz? Sefa ben Sefa bey hoş geldiniz Hoş bulduk ee, Diablo için konuşuyormuşsunuz Biz de aramızda işe <gülüyor> evet, Çok iyi yaptınız ya. Sefa bey. vallahi oynadınız mı <gülüyor> Valla işte 3 saatlik uykuyla işe gitmeye çalışıyoruz ya. Ha, Hadi canım i̇şte tam... başladınız siz Daldınız yani yani bayağı kaptırdık kendimizi aradığımız, aradığımız kişisizsiniz, şimdi biraz anlatır mısınız bize? Öncelikle... Ya, ne PC'de <gülüyor> oynuyorsunuz değil mi bu oyunu öncelikle? Evet, bilgisayarda oynanıyor da daha sonra PlayStation versiyonu da çıkacakmış sanırım. Peki... Yani dün biz de sıraya girdik 14'ünde pazartesi günü, DNR'da Tuna'nın önünde. Hıh, evet. <gülüyor> Bize geldiğinde kalmamıştı. Oradan bir haber geldi. Anka Mall'daki şeyde varmış diye. Neredeki diye. Oraya koştura koştura gittik. Oradan aldık. Dört tane oyun arkadaşlara dağıttık. Kaç aldınız ojeninim? 109 liraydı. 109.90. Yani şimdi yani burada alana kadar o e, belli ortamlara düşmüş olmuyor mu? Yok. O şekilde bir oyun değil. İnternet üzerinden oynamıyor sadece. E, Battle.net'e kantınızın olması gerekiyor oyuna girebilmeniz için. Hmm. Dün... E, o o ekantımıza da CD'den çıkan keyi tanıtıp ancak o şekilde ya girebiliyorsunuz. O şekilde Peki dünyada da e, Türkiye'de bizim algıladığımız kadar popüler değil mi bu oyun Sefa Bey? Yani kesinlikle popüler. Zaten işte 13 seneden beri bekleyen oyun 2008 yılında duyuruldu. Hayranları da bunu işte 4-5 senedir bekliyorlar. böyle bekliyorlar. O yüzden hani reklam... Olayı da çok fazla Olması gereken bir oyun değil zaten uh -huh. hmm. Zaten ee... bizim meraklımız var Çok da bilmeyene duyurma derdimiz yok bunu Aynen. Yani İlende biliyor zaten, bekliyordun. Microsoft firması da çok kuvvetli bir firma. Zaten World of Warcraft'ı biliyorsunuzdur. Evet, o da bir evet. fenomen haline gelmiş. O, o da o da o da bu ıı, firmanın oyunu. Yani bu firmanın, firmanın her oyununun oyuncuları aynı zaten. Hmm. Yani World of Warcraft'ı da oynayan da, eee Diablo'yu da oynayan da, StarCraft'ı da oynayan da Biz biliyor zaten World of yani. Warcraft'tan vuruyoruz demiş. Bunun da Aynen bir öyle öyle. çerez gibi düşün. Peki ne kadar? <gülüyor> World of 11-12 milyon kişi oynuyordu sanırım. Hmm. İşte ayda e, 20 dolarda 12 milyon kişiden para aldın düşünün bir firmanın 240 milyon iyi. Gayet i̇yi. iyi bir para. İyi bir para yani gerçekten dünyalıklarını yapmışlar maşallah. Aynen öyle Hep her gün farklı ayakkabı giyiyorlar Va, Her gün farklı iyi Datça'da yazlık da oluyormuş hepsi Peki ne, ne kadar sürecek şimdi bu oyun Sefa Bey Yani ne kadar evet. sürecek sizin bitirmeniz Ya da bitirme diye bir şey vardır evet. herhalde Bu oyunu arkadaşlarım bitirdi Biz de geliyoruz Hani böyle uykusuz 24-25 saatte bitirebilecek bir oyun Sonra Ama devamı, devamı var yani zorluk seviyeleri var normalde bitiriyorsunuz oradan Nightmare'e geçiyorsunuz oradan e, Inferno'ya geçiliyor farklı farklı zorluk seviyeleri var hmm. Siz ee... ortadan mı başlıyorsunuz basitten başlıyorsunuz nasıl? Hep basiten, normalden başlanılıyor Peki bir kere bitirdikten sonra bu oyunu bir daha dönüp oynaması zevkli midir? Yok aynı tadı alamazsınız Çünkü önünüze çıkan yaratıkların özellikleri farklı oluyor hı hı. Örneğin biri lightning yemiyor Biri fire yemiyor Öyle farklı farklı Daha güzel itemler düşürme ihtimaliniz söz konusu oluyor Hmm. Siz Diablo 2'yi de yalayıp yutmuş ve bitirmiş miydiniz Sefa Diablo Bey? Diablo 2'nin bütün questlerini yalayıp yutmuş, defalarca yapmış. Kaç kere e, kaç tür kaç bir dergide tam çözümünü yazmış biri. Hadi canım dergilerde de Diablo 2 hakkında yazmış birisiniz tamam evet. vallahi çok doğru. Am adamına denk uzundum. gelmiş. Peki bir... neden neden böyle yani küçüklüğünüzde de böyle miydiniz Sefa Bey? Yani Küçük küçüklüğümde de böyleydim. Ultimo olma. Adı verilen bir oyundan başladı bu Bilizat davası. Biz ondan sonra Diablo 2 Diablo 1 oynadık. Ondan hmm. sonra Diablo 2 sonra Lord of the Traction. Tamam Diablo evet. batağına bir girdik diyorsunuz Bir daha da. Peki. Her oyunu göz, Gözümüz kapalı alıyoruz. Her oyunu Peki. Yani. Bir şey soracağım Sefa abi. Evli misiniz? Ya da kız arkadaşınız var mı? Yok. Evli değilim. Kız arkadaşım var. Kaç yaşındasınız? Biraz da evlilerin derdini dinleyelim evet. aslında. Şimdi bekar olduğundan Sefa abi rahat Belki rahat, de, de onlara Diablo bitirmek kolay tabii. tabii. Yani <gülüyor> Evliler bu konuda biraz dertli evet yani işte ee, kızlar daha doğrusu hanımefendiler işte sen seçimini yaptın ben mi o mu al bilgisayar vereyim onunla uyuyor <gülüyor> tarzında e, ilişkileri olan arkadaşlarım var. Kızlardan <gülüyor> hastası olan yok mu hadi ablo için? Maalesef. Kızlardan hastası olanlar da var. Hatta Vardık, en az erkekler bu? kadar var. Hatta dün bizim için sıraya giren arkadaşlarımızdan biri kız. Ne kadar güzel bak fedakarlık da var. Yani şimdi hep diyorlar ya ben bunu en baştan beri katılmıyordum ve örnekleri gördükçe de mutlu oluyorum. İşte bu bilgisayarlar yani, insanları yalnızlaştırıyor. Sosyal kızım, kızım. ilişkiler bozuluyor. Bak bir paylaşım var. Fedakarlık var. Evet. Birinin adına sıraya giren insanlar var. Bu İstanbul'da Başka bir nerede şey paylaşım duydum. var? İstanbul'da şey diyordum, kızları sabah okula gidecek diye Diablo 3 sırasında giren bir anne varmış galiba. E, i̇şte bu yani aile ilişkilerini güçlendiriyor, arkadaşın ilişkilerini güçlendiriyor, ne kadar güzel. Peki, teşekkürler Diablo 3. 2 ile 3 arasında temel farklar var mı yoksa yeni yeni maceralar mı eklandı? 2 ile 3 arasında skill geliştirme ve grafik yönünden farklılıklar var. Genelde oyunun e, görünüşü aynı. Hı hı. Ee, ama işte grafikler biraz iyileştirilmiş durumda Günümüzde uyarlanmış Siz durumda. beğendiniz mi? Kesinlikle Yani kesinlikle. beklentileriniz kadar güzel çıktı mı? Onu öğrenelim en azından Be Beklentilerimiz kadar e, güzel çıktı Zaten betasını da oynamıştık Çıkmadan önce de oynadık ama belirli bir yere kadar oynamıştık Hı -hı. Ee, Şimdi daha da güzel oldu Sınırsız full sürüm evet, de. Daha zevkli Peki hiç şeyi söyledik. Siz iyi mi oynuyorsunuz? Adam dergide yazmıyor. Dergiye yazar Dergi de adam de zaten ya. Yani şey ee, gibi düşün. Spor hakkında yazarsın da... Oynayamazsın. ...Susayn gibi koşamazsın. Yani diablo 3 böyle çok yeteneğe dayalı bir oyun değil. Yani vuruyorsunuz, kırıyorsunuz, kesiyorsunuz, koşuyorsunuz. E, e, sonuçta üzerinizde duran item'a bakan, onların özelliklerine bakan bir oyun. Hani... Ee, birinin çok iyi bir karakterini hiç bilmeyen birine de verseniz sağ sola gider yaratıkları öldürebilir. Yani iyi oynuyorsun diye bir şey yok Diablo 3'ü. Hmm. Herkes durumda güzel oynuyor. Evet sebat edeceksiniz evet. ve oyunu bitireceksiniz. Birazcık da Hayır. 109 lira cebinizde olacak. Bol zaman evet. 109 lira para ve no... E şey, ne o dediğim? Kız bir de bunun, bir de bunun <gülüyor> kolektör edition'ı vardı. O 240 liraydı. Onun içinden de Diablo'nun kafası. <gülüyor> Diablo'nun kafası çıkıyordu. Bir kuru kafa. Diablo kafası, Slayer. Hayır. <gülüyor> Diablo kafası, Slayer. <staylı>. <gülüyor> şey, ismi Palantir'di. Slayer. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi iyi iyi şanslar. Olaysızlı günler diliyor size. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Realite dediniz mi karşınızda Modern Sabahları bulursunuz sevgili dinleyiciler. İster Türkçe ister Fransızca hiç fark etmez reality. İngilizce'de de karşınızda biz varız. 9-36 saatimiz duyuruz efendim. <gülüyor> <Pardon. gülüyor> Dünya faciadan kıl payı kurtuldu. Hiç ne payı <gülüyor> kurtulmuş olabilir? Ne payı kurtulmuş olabilir? Kıl, kıl pay. Ve yandan kıl çeker gibi sıyrıldı dünyamız gene. Nereden? Kuyruklu yıldız mı? Yok kuyruklu yıldız değil. Dur tahmin edelim bir dakika. Kuyruklu yıldızlar zaten uzaktan geçiyorlar. Evet yani. Buralara gelmez açıklarda olur. Değil? Evet açıklarda. Köpek balığı mı? Köpek balığı evet büyükçe bir köpek balığı. Yani... Dünya Köpek balığı tehlikesinden koydu. Ama Jaws. Jaws öyle mi ya? Jaws diyebildiğimiz. Aslında. hayvanımız Jaws. <gülüyor> e, hafta sonu büyük ama böyle nasıl biliyor musun? Jaws'ta Jaws diyorlar mıydı ya? Türk Filmin diyeyim. herhangi bir yerinde Jaws geçiyor mu? Yok. Du, dublajlısında sırf Jaws deniyor canım. Ciddi misin? Yok yok. De, denmiyor Jaws denmiyor galiba. Genmiyor denmiyor. Her, her o doktor. Hayvan diye o hayvan diye geçiyor. Hayraman bu sahil güvenlikçi mi doktor muydu? Polis. Say, Şerif, Şerif evet, mi? Şerif de. Evet. Şerif Şerift, doğru. Abiciğim bu da Cows var falan bir şey demiyor mu? Cows demiyor, Cows yok. Cows demiyor orada. Hayvan şey. var mıydı? Canavar mı? mıydı? O Diyelim hayvan ya. diyor ya. Yani Oğlum, o, köpek balığı mı diyor? İsmini bile zikretmek istemiyorum şu anda diyor. Her zaten bir kere Cows dedi gitti ağzını yıkadı üç parmağıyla. Hep o diye bahsediyor ondan galiba. 11 On bir mi diyormuş köpek balığına? O üç yani. arflerden. Ama neyse bir bir şey anlatıyorum. Ne üzüldün Jaws'den Cows da denmemesi? üzüldün mü? Yani Genç kalmış bir üzüntü olabilir mi? 30 yıl falan. Ben böyle filmlerde mesela filmin adı hani diyelim Roger'ın intikamı olduğu zaman bir Roger, e, adam Roger varsa orada dertlenir. Rahatlanıyorsun Ama Mesela doğru. filmin adı diyelim azap yolu. Hı. Filmin bir yerinde adam bu da benim için bir azap yolu oldu deyince Film adı cümlede geçince mest oluyor. <gülüyor> Hakikaten öyle bir özelliğim var. <gülüyor> bu da bize baya bir azap yolu oldu. <gülüyor> Hayatımın kuşlusu olacak bu film. Hopp. Bah, mesela senin var mı? O zaman özel isimli filmleri daha çok seviyorsun Mesela Star Wars'a Star, Rocky, Star, Rocky. Star <gülüyor> <gülüyor> ısınamadım. nerede geçiyor? Hayranım ama hiç şey olamadım yani. Olsun ama içine giremiyorsun. O, o eksiklik hep içimde çocukluğumdan beri kaldı. Yani bu adeta Yıldız Savaşlarına döndü yahu falan deseydi birisi. Tabi. O bir falan diyebilir. kahve yok ya ondan o filmler. Kahvenin önünde oturan gittin. adamın etçei lafı mesela. Meyhaneye gidiyorlar ya o gezegende o şey bulmak ha, için. Ha. Hans Solo'yla falan beraber. O içerken o adeta yani bu imparatorlukta yıldız savaşlarına çevir diye galaksiyi falan diye bir laf etseydik. Yıllarca... O da bir tanesinde. Hepsine nasıl koyacaksın abi? Ya olur bir, mu birini mu? de geçse yeter o zaten abi seri. Seriyi kapsar. Ben yıllarca, yıllarca Shawshank Redemption'ı hep eleştirdik. Özgürlüğün bedeli bilmem neydi. Orada adam o dişiyle tırnağıyla kazıyor gidiyor. Ondan sonra da şey yapıp e, o kıyıda hatırlarsanız mektup Özgürlüğün bedelini. Shawshank Redemption. Evet. Yalnız Shawshank, Shawshank Redemption. Özgürlüğün böylesi mi yoksa özgürlüğün, şey, özgürlüğün bedeli, bedeli mi esaretin böylesi mi? Ee, e, ve Esaretin bedeli ve özgürlüğün böylesi. Çok i̇ki farklı kanalda iki farklı tabii. isimle yayınlanıyor zaten onu biz de diyoruz ki ne ile çeviriyorlar. ya işte filmi seyrediyor adam onun içinden bir cümle. cümle Shawshank Show Redemption'ın ikincisi olsa ilgiyle izlemez miyiz? Ben izlerim. İzleriz. Koşa, koşa koşa gitmez miyiz sinemaya? Koşa koşa. Zaten iyice yaşlandı. Morgan Freeman. Morgan Freeman kadroldu sadece onu oynatamazlar ya öbür adamın adını hatırlayamadım ya. Tim Robbins evet, evet, uzun Tim bacaklı Robert. Tim diye geçer evet ya Tim sevgili Tim Neyse ben de e, şimdi isterseniz, arzu ederseniz dünyamızı bekleyen... böyle böylesi. böylesi. E, hafta sonu büyük bir, e, tabii biz futbol, notbol falan filan diyorduk da kafamıza inmediğine doğal edelim. Böyle kafamızdan hallice büyük hmm. bir gök göktaşı kazasının kıyısından adeta ne yırttık. Ama 2012... şimdi bunlar astronomik değerler olarak çok yakın olabilir ama bence dünyamızı hakikaten insanlığı bir araya getirecek şey. Böyle toplanacağız hepimiz mesela Ankara'da. Hı hı. Ne bileyim Ankara'da meydan falan yok da. Kızılay ha, Meydanı'nda. Kızılay Meydanı'nda Tam toplandık. Tan meydanı falan var. toplandık. Herkes kenetlendi. <gülüyor> Ondan Şili sonra Meydanı'nda nezih ve şey bir kalabalık. O şeyi gör, yani göreceğiz işte o meteorun yalayıp geçtiğini göreceğiz. Abi oradan çarpar falan birileri şey diyecek. İleride çarpar abi. Dünyamız yuvarlak ki o döndürdüğünde çarpabilir falan diyecek. Ama böyle bir yarım saat bekleyeceğiz. Çarpmadığı haber gelecek. Hep birlikte rahatlayacağız. O tip bir olay ben istiyorum yani. Tamam. Hep birlikte bakacağız. Bir sonraki. Geçti abi. beyler hadi falan bundan sonra dünya barışı diye sarılacağız birbirimize. Oracıkta mı? Oracıkta da. Ya olabilir. o tip dediğin Hava şey ama edilir. çok o tip dediğin şey çok riskli ya. O, o öyle sakin beklenmez o durumda Ege. O yüzden bir takım güçler bir... <gülüyor> onun olmasını. Tabii canım yani insan yaşamıyorlar. Yani orada, orada herkes yağma, bir... yağma falan olur. Yok ne yağmasın? Ne yapar yani... Yumurta kapıya dayanmış Oktay. Yağma yapsan ne olacak? Yağmalı aldın orada LCD televizyonu. Yani, evine getirdiğine kadar. Yağma Hasan'ın böyle En fazla yapılacak şey o da aspavalar korkar. Herkes gider ne yapar? Etini yer. Döneri dalından ısırmaya çalışır. Dünyanın son günü. <gülüyor> i̇şte yani. yağma. Hem yağma, yağma. Ama yani. zaten o adam da şey olur sevam herkesin aklında olan şey değil. Ben yaparım yani. Ya yani. sen döneri dalından ısırıp kaşlarını kaybetmeyi göz alırsın. O adam başka bir şey. başka bir şey. tadından yemeye çalışır. Dönerci başında mı acaba o sırada? E, Çünkü de. o zaman dönerci de kaçtı diye. O da şili meydanında olabilir. O da şili meydanında. bir tarafı iyice pişti. Kömür gibi oldu. Öbürü çiğ kaldı. Oradan ısırılmaz. Oradan hafif saat <gülüyor> 5 dakika Orada işim var. E, o sırada da Sivis kurtaldı. Ondan sonra Ama öyle bir adam kurtuldu. Ana dedi. Ocakta unuttum döneri sen dedi. Sen bölgeyle Ali'ni bırakıp dönerciye mi gideceksin ya? Hiç dönerci Bırakır tanıdığımız giden. yok ya. Ha, ben var e, daha ne dönerci tanıdınız? Dönerinin Duruyor musun hiç? Başında duran Hayır, değil de sahibini tanıyor. Yazılımcı. Efendim mimar. Tanıyoruz tabi da tanımıyor muyuz? Hiç kimseyi tanımıyor O dönerin başında duran adam tanıdık. Yaman yaman mesleklerden arkadaşlarımız Doktor. İç mimar. Grafiker. Fotoğrafçı. Fotoğrafçı. Nerede bir yamanlık varsa şey. Bir elitist takımalar. Ulan bir bilinizle istemeyiz. bir dönerin başına geçin be. Dönerin başında bir adamımız olsaydı. Bir saygı. et koku be et. Hepsi, bir, bir, gün, koku, böyle bir şey. gün getirsin seni de orada koysa yazılımcı gel biraz da bilgisayarın başına sen otur mu diyecek Nese eğlenceli Et grafiker gel sen biraz bilgisayarın başına otur <gülüyor> oraya otur beyaz önlüğünü üniversite sana orada bir döndür sana Mesela döneri ne kadar döndürmek gerekiyor fikriniz var mı? Biraz biraz hafif hafif piştik sıra. Piştik sıra. Ne kadar? Piştik Nasıl sıra. canım bakacaksın sen de şey misin? Habire böyle bir döndürmek mi e, gerekiyor? Oraya pişiyor o döndürüyorsun. Piş, dön, Arada, piş. pişiyor, o döndürüyorsun. Piş, Arada gazı piş. ayarlıyor. Gazı ayarlıyor, ayarlıyor dön, bazen piş, hara, hara veriyor. veriyor i̇şte yoğunluğa göre değişiyor. Harı veriyor. Herkes öyle. biliyormuş bak gördün mü? Allah Allah. <gülüyor> Bütün soru cevap veriyoruz. Döner sıralarında <gülüyor> gözlemleyerek öğrendiğim şeyler. Döneri pişirmek değil de kesmek bence. Ya bugün döner yemin ediyorum şuradan çıkıp dönerciye gitmemiz lazım. Yemin ediyorum bakın i̇şte bu, size. gene bizim programın sıkıntılarından bir tanesi. Bu saatte çıkıp gittiğin her yerde abi daha yeni geldi daha yeni şey falan diye şey yapıyorlar. Bu saatte yiyebileceğin tek şey tost oluyor. Hatta yayına da gitti. Mikrofon evet. düşmesin. <gülüyor> <Mikrofonun, değil> mi? <gülüyor> senin mikrofonu düşürmeye çalıştığın şey yayına geldi. Böylece senin eksik olan haklarından bir tanesi. <gülüyor> Duyulmamıştır o ya. Duyudu, duyudu, duyudu, duyudu, duyudu. Duyudu, duyudu, duyudu, bir iki harfi duyulmuştur. Ben duyuldu, ben... duyuldu duyuldu. Duyuldu Vallahi duyuldu. Valla duyuldu. Sen Rahatladık be biz de rahatladık. Samusun dedim. Bir şey dedim. Die Hard 5. Ee, yani, yani zor ölüm. Five. <gülüyor> Sen niye şey yaptın ben daha bak haber mi bitim. Adam nasıl var ya. Bak, suç bak, suç. Panik suç bastırmaya çalışıyor. Panik bas <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedi. Yani Bitmemiş şey miydi göktaş haberi? Ya gö yani. ne kadar yakından geçti söyle bakalım. 30, 30 kilometre. Öyle. 30 ha, kilometre. Onu mu söyleyecektin? Ee, tabii. Pardon ya. Bizim atmosfer kaç kilometreydi ya? Atmosfer. Bizim atmosfer. Bu kadar düz. ...dünyayı benimsemeyeceğim ki. Bizim atmosfer değil... olsa çok güzel olur yalnız. Niye dünyayı benimseyen insan yok ya? Tamam, mesela, mesela şimdi bizim bak... Bizim ...pek atmosfer... çok soru şu anda kadar... ...bugün model sabahlarında havalarda. Şey. Yani mesela bir memleketçilik yapar... ...bir Adanalı'nın Adana'yı... ...benimsemesini düşünün... ...nasıl böyle sahip çıkar. Biz... ...dünyalı olarak dünyayı öyle benimsemiyoruz. Yani bu sadece Türkiye'ye değil... Bütün dünyayı mı? Bizim dünyamız çok güzeldir. Aman dünyamızın atmosferine bakın diyen yok. Bir başkadır bizim gezegenimiz adlı bir şarkı mı Ama istiyorsun? mesela ne be? Adana'mız Öyle. çok güzel. Aa Tekirdağ'mız mis abi. gibidir <gülüyor> falan filan diye konuşur hmm. herkes. Aa İzmir'imizin kızları falan diye. Hiç dünyamızın insanlığı çok güzeldir diyen yok. Dünyamızın medeniyeti güzeldir. Olur mu ya şarkılar yapıldı bir sürü. Tabii. He, ne yaptı? World of Yardır çıldırın. Barış Manço'nun bile yok mu şarkısı? Yani bile Emiyorum, diyorum Barış o Manço. Nun... Çılgınlar. O mu? Var tabii canım. Evet, neler neler var ya? Dünyamız, Dünyamız diye kaseti bile yok muydu Barış Manço'nun? 24 aya estağfurullah. Değmesin sahibinden. Ben... Darısı başımıza. Dünyamız ya. diye yok demek ki. Yok. <gülüyor> Yokmuş. Eee ne, ne zaman geçmiş? <gülüyor> ne zaman geçmiş? Hafta sonu geçmiş. Hafta sonu geçmiş? Ne, nereden geçmiş? Hemen yakınımızdan geçmiş. 191 1500 kilometre yakınımızdan geçmiş. Hemen Konya üstüne denk geliyor zaten oradan. Öyle 191 mi? 191 bin mi? 191 bin 500 kilometre yakınımızdan geçti ve dünya biraz o esnada bir... Hafif bir yalbalanma oldu. oldu fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet benim ay bilette satışlar düştü o sırada. Yani o sen diyorsun ya şimdi biletler nasıl o neyin etkisi? Göktaş'ın, Göktaşın etkisi. etkisi. Millet bir, bir dakika dur bakalım pazara dünya kalacak mı diyor. Yani. Sevgi dinleyiciler gelen açıklamalara göre bu pazar gün göktaşı çarpması yok. Daha, daha, daha rahat bilet alınabilir boşuna yatırım yani, yaptık diye düşünmeyin yani. yani olacağız mı öleceğiz mi falan biletler şey ne kadar DG? biletler 20 lira hayır sana 25 olur bana 25 olur 4 e artık biz de ticareti öğrendik biraz anlatabiliyor muyum yani. 5 lira da ben personelime veriyorum yeterli bir şey soracağım ya taşı çarpsa Aha. hafazanallah dünyada şili meydanına uzak bir yere çarptığını düşünüyorum Sarp şili meydanına mı çarptığını? hayır, hayır. uzak bir yere çarptığını Evet. sarsıntı olur mu? biz hisseder miyiz? Dinozorlar bitti ya. Zannediyorsunuz. Ama yani öyle abartılacak. Tek tek, abartıl... tek tek kafasına bir şey mi düşündün? Hayır hayır öyle abartılacak bir şey değil. değil. Anlık bir şey soruyorum Anlı. ben. Benim anladığım kadarıyla yani... toz kalkıyor. <gülüyor> toz, yani, çok toz kalkıyor. Çok da büyük olmayan bir gök taşı. Ne kadarlık? Ne kadar ama. Şu kadar. Hani <gülüyor> şöyle bir şey. Orta boy bir kavun büyüklüğünde ya Al, da tamam. iyi, iyi bir vücut çalışan birinin kafları, kafları büyüklüğünde diye düşün. Şimdi o kavun büyüklüğünde göktaşı kurşun gibidir Oktay. Tamam yani onu biliyorum. Kurşun gibi gelir yani o. Nasıl bir insana baktığın zaman küçücük bir kurşun e, insanın bedeniyle karşılaştırır. Duvar, Duvar etkisi yapar. Duvar etkisi yapar. Beton etkisi yapar. Beton Duvar etkisi yapar. Duvar değil beton olacaktır. Yani bayağı bir şey olursun. Laks diye olur. Ama bayağı bir uzak yeri. Ama bütün yani. eklemlere biniyor orada yük tamam mı? Yani, yani eğer yani. sağlamsa bence orada biraz hazırlıklı olmak lazım. Eklemlerini güçlendireceksin, bisiklete bineceksin falan. Oh. Herhalde fizikçiler bilir değil mi? O fizik bölümünden. Ya yani böyle arkadaşlar o anlama görüyorlar. yani ondan sonra iklimler i̇şte şey olabilir, bir mevsim şeyi olabilir, alt üst olabilir tamam boylamlar, enlemler falan filan. Bu konuda ama yani fikri o olan o. varsa sevgili ince yani fikri derken ay çok kötü olur bence. <gülüyor> o da bir fikir. Elbet, o da benim ama. düşüneceğim yani. Daha diye. böyle bilimsel bir altyapısı olan e, yorumları almaya hazırız. E, dünyamız tehlike altında, herkesin elinin taşın altına, gök taşının altına sokması gerekiyor Sokması lazım, doğru. Telefon aldım. Bir de nereyi nereye düşünebiliriz? Mesela çarptığı ya da düştüğü yer olarak nasıl? Denize düşmüş. Hayır, hayır olarak, yani de sıcak. Bizim olduğumuz yapacağız. bizim olduğumuz yerden en uzak yer diye düşünelim. Yani Ama biz, şimdi oraya desen, burayı desen olmaz ki. Ankara orada da ovası diyim. Sonuçta Ankara ovası. Ya tamam düşmesin. Çünkü Gönlümüz o da Haya... hiç Boş, Ankara Ar ovası. Sevmiş. Ankara ovası neden? Çünkü Ankara ovasında biliyorsunuz zamanında ne olmuştu, ne savaş oldu. Ankara, Ankara savaşı. savaşı olmuştu. Onun anısına. Seviyedinizler. Telefonumuz 210 30 30. Boler <Gülüyor> sabarda. Radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgi dinleyiciler şimdi hepimizin işi gücü var hepimizin uğraşması gereken şeyler var ama şu meteor konusunu. Net netleştiremedikten sonra hepimizin kafasının bir yerinde o kalacak. Yani meteor düşerse nereye düşerse derdimiz olacak diye ee, astronomlar varsa dinleyicilerimiz arasında fizikçiler varsa jeoloji bu konuya hakimdir ya da en kötü e, bizim gibi cahil olmayıp herhangi bir şekilde bu konuda fikri olan her alanda herkes her soruyor sana Çağrımızı yapıyoruz bir e, göktaşı düştüğünde nereye düşerse yani meteor Düştüğü yerimi yakar. Meteor düştüğü yeri yakar. Büyüdüğüne yani. tabi bağlı da. Aha. Ama işte biz ne diyoruz kavun kadar. Ha, o, yani yani otobal olacak de kendini hazırlasın işte kavundan başlarız böyle kabak falan diye en son otomobil falan kadar çıkarız. Sonra herhalde. futbol sahasına kadar gider o. Bir de çok hızlı çarpacağını ben düşünüyorum. Fış fış tak diye yani yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> tamam. Güm diye düşse belki sadece bir ses çıkar, bir sarsıntı alam falan deriz ama bugüne kadar pek çok e, gök taşı Çarpmadım Hadi. ya dünyamıza. Çarpmıyor Minik mi, yani. leblebi kadarmış canım bize wow. o gördüğümüz meto, atmosferi girip Çukur, yananlar, çukurlar oluşan, oluşturanlar, işte onlar, onlar dert, onlar zamanında yani e, düşmüş kim bilir o zamanlar ne sıkıntılar yaşadı oradaki habitattakiler. Bu şeyin mesela bu felaket olacak demiştin ya Far. Onun ha. büyüklüğüne kadarmış belli mi? Beyaz süresi yarım saat 45 dakikalık Yarın. bir fiyat hareket yoksa bir mı? Yok canım 10-15 dakikalık bir sıkıntı ondan sonra geçti gitti. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Buyurun hemen alalım. Temenniyle e sizler. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, i̇sterse çok çok çok uzağa düşsün. Yani bir 20 bile 20 saatlik mesafeye bile düşerse düşsün yani. Hı -hı. Etkisi illaki bize gelir diye düşünüyorum. Hani gelir diyorsunuz. Hmm. Yani. Gelir de o an ne olur? O an hisseder miyiz düşün. O hissetmeyiz canım yani hiç sanmıyorum öyle. Garantisini birini. veriyor musunuz İrem yani? Yani sizde bir huzursuzlanma falan olur mu? Ben hiç. İrem bir şey Hanım siz mesela ya. çarpmadan Olacağım önce bir tedirginlik ya. var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Aa biz deriz mi? Şey mi deriz? İrem Hanım huzursuzlandı. Şey boylanırız mı deriz? Yok ya ben sanmıyorum hiç hissedildiğini yani. Bilmiyorum yani. Uzun vadede bir his şey etkisi olur mu? Yani da etkisi sonradan gelir ama yani hani şu radyasyonda falan oldu ya. Ha öyle mi diyorsun? Ha şey Peki. diyor Karamanın koyunu sonradan ha, çıkıyor. Ha yani hani şey. radyasyon nasıl sonradan geldi bu tarafa Amerika'ya falan filan? Sizin ki dediğiniz şey radyasyon gelir efendim dolar yükselir o tip bir etkisi ha, yani olur Ha yani radyasyon gelince de zaten hepimiz yam oluruz diye düşünüyorum. Radyasyon evet. yam ama tabii kötü ya. radyasyon. İyi radyasyon da var. İyi, i̇yi amaçlarla. Da iyi, var, radyasyon kötü ellerde adeta korkunç bir Silah. Ama şunu unutmayalım, radyasyonu yapan da sonuçta bir insan. <gülüyor> Onu da yapan bir insan. Değil evet. mi? Değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür Yani tabii illa radyoaktif olmasına gerek yok. Yok canım radyoaktif olmadı. Ben, zaten yani o an bir sallanma olur mu benim şeyim oldu yani. Allah dedik bir olduğumuz yani mesela ben böyle devrildim sandalyeden. Günaydın efendim. Ayy, merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? Hilal Hanım. Hilal Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Necesiniz Hilal Hanım? Yani e, uzmanlık alanı olarak. <gülüyor> mimarımdan. <ben>. Mimarsınız. İyi <gülüyor> güldünüz Niye İlhan Hanım. Sanki böyle şey yaptınız önce gibi. önce laf satmıştınız bir sürü arkadaşımız var. Yok yani. mimar yok grafikler falan. O, evet verir. ya. Yani. yani şimdi mimarsınız. Hiç böyle bir ilgi göstermedik farkındasınız. Ben deseydiniz evet, fark ki ben işte e, falanca yerden Döner mantıcıyım. Döner ustası. <gülüyor> bir bin tane sorumuz vardı da mimarı hiç soracak, Ne soracağız ya? Yok. Her şeyi de biliyoruz evet. artık. Peki evet. e, Göktaş'a şey ne diyorsunuz? Ben Göktaş ile ilgili değil de e, sizi rüyamda gördüm işte Aa, Hayırdır? Hayır olsun rüyanız. İyi mi gördünüz kötü mü gördünüz? <gülüyor> Vallahi ben de çok eğlenceliydi de Fahir senin için pek öyle söylenemez yani bence. Ne oldu ya? Ya bana bir şey mi oluyordu? Biz Fahir'e bir şey yaparak mı eğleniyorduk? <gülüyor> siz siz de bir şey mi ben kafeye geliyordum. Evet. Evet kafede oturuyorum böyle çok kalabalık açılışım falan var herhalde ya da bilmiyorum hani böyle e, herkesin toplandığı bir yana denk geliyorum oturuyoruz bir masaya eşimle beraber sonra hmm. bakıyoruz diyoruz ki nerede bu Oktay Fahir Ege hani hı -hı. hiç mi gelmeyecekler insan bir merhaba der falan diyorum sonra Fahir'in kafası arkamdan, mı geliyor tabakta arkamdan biri dürtüyor beni bir kadın dürtüyor Dürüyorum. mu evet <gülüyor> aynen öyle dürtüyor omzunu hı "Dur, bizden mi bahsediyorsun?" diyor. Kadın. "Sen kimsin?" diyorum. Evet. "Ben fahir." diyor. Sonra ben bakıyorum, inceliyorum. ben bildiğimiz fahir yani kadın evleri içerisinde. Böyle başımda peruk. Hop, paşa Ya o benim, ya ama o benim özelim sonuçta. Benim bazı günler öyle şeyimiz var biz. Aynı hani İstanbul'da <gülüyor> mekanlar var ya. Cahideydi falandı, filandı. Oradaki gibi bir küçük Aydın'ın yaptığının bir değişik versiyonunu ben de orada yapacağım. Yepyeni bir tiyatromeyle. Ezo gelin olarak, ezo gelin olarak bayıldım. Aynen ezo gelin kıvamındaydınız ama bacakların o kadar güzeldi ki ya vay be. Zaten ellerini, ayaklarını bilmiyorum. çok beğenirdim. <gülüyor> Valla ama bacaklarımı da çok beğenirler Gerçekten. Yani ne yalan evet. söyleyeyim. Böyle o tiksindi sildi Hayal ortaya geldi. <gülüyor> hı hı. Biz ne yapıyoruz? Böyle fötür bir şapkayla gelmişsiniz. Yani böyle eski hani beyefendi eski İstanbul beyefendilerine benziyorsunuz, benim de falan. Hamdi Bey Sonra... yaptığım sahneyi görmüş demek ki. <gülüyor> Hamdi Hamdi Bey tiplemem. Evet. Olabilir. Sonra da Ege geliyordu. en Sonunda başında böyle köylü kasketiyle işte elinde gitarı falan. Allah Allah diyorum. Köylü kasketi ve gitarıyla Emmoglu'du mu söylüyorum? <gülüyor> Hasan Atikle ben ya. Hasan Hasan'ın. Bisikletle mi geliyordu? Efendim? Bisikletle mi geliyordu? Kapının içinde zaten. Bak. Ha, i̇çinde. Geçterinin yanından bizim yanımıza geliyor. Yani Masamıza geziyorsunuz yani. Uç kılıçta. <gülüyor> Valla. Bire bir bilmişsiniz ya. Yani tamam. pek çok şey malum olmuş. Bey yani abi. gerçekten tebrik ediyoruz sizi. Peki rüyanız hayırlı olsun o zaman inanın. Teşekkür ederim. Kadan kolay gelsin. Gel. Sağ, sağ olun, teşekkür ederim. ederim. Valla sağ olun. Gene bak ferahladık. Hep böyle oluyor. Valla Yani bacak. tatlı bir sohbet konusu açılınca göktaşı tehlikesini unuttuk ama o tehlike de sallanmaya devam ediyor bence. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Ohajero. Good morning. Jabam da. Good morning 2012. <gülüyor> Neyse bunlar programın son dakikaları ve bunlar hep normal. <gülüyor> Unutulacaktır. Son bir telefon yanıp sönüyor. Son bir telefon alalım mı? Telefonların yanıp söndüğü ortam radyo. Düm Öner sabahlar. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimde görüşürüz? Ben. Sedat Bey hoş geldiniz. Buyurun hemen bir kavuşturun lütfen. Ben astronomi topluluğundan Sedat. Ha, Sedat Bey'den. Ee, az çok bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Buyurun <gülüyor> tabii. Aradım. Buyurun dinliyoruz. Ee, şimdi gökmeşi düşerse boyutuna bağlı tabii. Küçük bir şey düşerse çok fazla problem olmaz. Küçükten ee, kastımız kozalak kadar mı? Yani kozalak kadar şöyle bir, bir kart topu kardan adam büyüklüğünde falan. Kavun, kavun diye düşünün. Bir şey olmaz. Kavun bir şey olmaz yani. Bununla ilgili internette bir görüntüye rastlamıştım, fotoğrafa rastlamıştım. Amerika'da bir arabanın üstüne düşmüş bir göktaşı vardı. Hmm. Ee, böyle eski bir 80'lerden kalma bir fotoğraftı. Eski bir Amerikan arabası arabayı bayağı bir ezmişti. Ama yani şans kafana düşmedi sürece çok büyük problem yok. Ama büyük bir şey düşerse işte o zaman problem. Büyük göktaşı yani, derken ne kadarlıktan korkalım? Araba kadar mı? Yani araba kadar da değil de yani ne bileyim bir bina kadar olabilir belki. Bina kadar diyorsunuz yarar. Mesela hangi bina? Hepimizin bildiği şey ee, milli kütüphane. Yani evet milli kütüphane kadar düşerse atıyorum bundan bizden yani Türkiye'den binlerce kilometre uzağa düşse bile Türkiye'de etkisi gördüğünüz Ne olur ya. nasıl bir etki görülüyor Göktaş'a düşünce? Tsunami falan olacak herhalde. Yani, Tsunami'den ziyade atmosferde çok büyük bir toz bulutu kalkar. Evet. Ona bağlı olarak... Hemen camları kapatmak lazım evlerin ee, içi çünkü leş. bugün falan temizlik falan varsa bütün şey Aynen öyle aynen her yer toz do dolar. Maddi e, olarak da, da yani olamayın. şey görüyoruz. Zarar görüyoruz. E tabi canım. Maddi olarak da zarar görüyoruz gerçekten o kadar verdiğimiz. Ya her şey geçti bir şey olur yani o kadar büyük bir toz bulutu kalkar ki güneşten ışık bile alamayabiliriz yani o kadar değil. Bir... Ne kadar sürer o? Hemen olur mu bu dediğiniz? Ya hemen ol, hemen olur ve etkisi yıllarca sürebilir yani atıyorum 30 yıl boyunca aydınlanma olmaz ve buna bağlı canlı hayat bile sona erebilir. Hmm, o zaman ne ot var Uzun. ne bir şey var hiçbir şey kalmayacak. Peki çok teşekkür ediyoruz bütün keyfimizi kaçırdınız o zaman bakarak olacağız. Anladım. Tabii dikkat Kadir olmak edin. lazım, tabii tabii. Tamam, bakarak olmakta fayda var dedik son olarak. Çok teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun efendim. Bir felaket olun. tellallığı yaptınız belki istemeden de olsa. Keşke şey diye bitirseydi konuşmaz Tabii bunun da önlemi var. Adam başı 50 liralık ufak bir yatırımla bundan kurtulabilirsiniz. diye evet. bir şey satmadığı için ben dürüst olduğuna inanıyorum. Yoksa para isteseydi.